İyi günler efendim iyi günler İyi günler ee, e, Hayırdır acıvat, biraz bozuk gibisin Canım sakın biraz efendim Yapma ya sebep ya İşte bizim çocukla ilgili Hayırdır hastalar mı Yok değil şükür ee? Bu aralar pek ilgilenemedim de Kırgın biraz Aa, Çocuğun harçlığını ihmal etmeyeceksin Arada zam yapacaksın Onda sorun yok canım Bazen hediyeler falan Tamam Tamam olmayan ne o zaman Bunlar değil Daha farklı ilgilenmeliyim efendim Şöyle aradaki bağları güçlendirici Vallahi ben seneler önce bizim hanımın Biraz da sen ilgilen sözleri Kulağımda çınlayınca soluğu çocuğun yanında aldım Ama gerisini pek getiremedim Peki ne yaptın İyikin dedim Çocuğun üstünü başına giydireyim Ama o yerinde durmayan eli kol deliği Denk geldiremeyince o işi bıraktım Ben de denedim Gerçekten zor iş efendim Hayır becersen ne olur Günde on kere üstünü değiştirmeye Ki bu da iki koldan eder yirmi İnsanın sabrı kalmıyor vallahi e, Peki başka neyi deneyebiliriz? Okullu olduklarında derslerine dedim yardım edeyim Ama nerede? O matematik sorularını çözenin alnından öperim Her o performans denilen ödevleri Aynı Çin işkencesi mübarek Baktım tansiyonum fırlıyor Elim titriyor bıraktım hemen Aramızda da Benim de çok çaktığım söylenemez. Belki de daha basit şeyler deneyebiliriz. Kitap falan okuyabiliriz. Yok biliyorsun benim ezelden beri kitap okuyunca karnım ağrır, midem bulanır, gözüm döner. Ya ya bilirim bilirim. En azından ben yapabilirim. Ha iyi o zaman bulduk sana bir şeyler. Bir iki bir şey daha olsa. Ha bak oyunda oynayabilirsin. Ben en son oğlan üç yaşındayken onunla oynamıştım. Daha sonrasında hanım müsaade etmedi. Sebep? Anlatayım. Sallanan bir atı vardı oğlumun. Korkuyor binmeye. Dedim bari göstereyim. Bir iki gidip gelince hızlandıkça hızlandım. Derken birden düşüverdim. Hem at kırıldı hem bir daha korkudan binemedi yavrucak. İki saatte ağlaması cabası yani. Hadi yahu. Bir keresinde de top oynuyoruz. Çocuğu koydum kaleye. Sonra gol diye bağırdığımı hatırlıyorum. Baktım çocuk gözünü tutmuş ağlıyor. Meğerse gözünü moratmışım yavrucağın. İşte o gün bugündür annesi pek benden yardım istemez. Yani ne diyeyim Karagözüm? Bir şey deme acıvat. yap ve gör. Zaten bir süre sonra çocuğun da o isteğinden vazgeçecek, merak etme. Hadi ya, bak bu dediğin iyi bir şey mi, kötü bir şey mi anlayamadım ben. Denemeden bilemeyeceğin bir şey, hadi kazan mübarek olsun. Eyvallah Karagözüm, eyvallah. Efendim, bugün de geldik bize ayrılan sürenin sonuna. Her ne kadar sürçülisan ettikse... Affola! Affola.